Fünenim anse veskese aleyh. Gündüzler boyu, düşünerek seni. Gözümde bir bakış var. Hayatı geçirdim, seni beklerken. Seni sevdiğim zamanlar. Seni sevdiğim zamanlar. Seni Se corto lav lav and goda soñorando debi al stuve mirando con tristeza y Escotid, con recuerdo solo viví, ni un beso ni un abrazo, mis brazos siempre esperando. Pasaron largos años sin ti, y yo solo muero sin tu amor. Si no te dice nada, me sé Açık Dergi devam ediyor. Açık Radyo Burası 94.9 ya Açık Radyo Komiteli üzerindesiniz. Los Paşaros Sefaradis dinlemeye baş, başladık. Sefarad tangoları konuşacağımızı ve dinleyeceğimizi program başında sizlere Söylemiştik Karen Şarhun bizlerle beraber telefon attığımızda bu albümün mimarlarından bir tanesi. Aynı zamanda Sefarat Kültür Araştırma Merkezi'nde genel koordinatörü. Hoş geldiniz. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar, hoş bulduk. Buyurun. Evet, hoş geldiniz yayınımıza. Belki evet. söyleyebiliriz bir not olarak. Gerçekten çok pozitif bir albümü tutuyoruz elimizde. Evet. Yani hem üzerinde çok fazla emek var hem de insana iyi gelen şeyler var içinde nasıl olduğunu biliyorum Konuşuruz belki. Aslında evet şeyde. bu konuyu seçilere daha önce konuşmadık ama ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bugünlerde en çok belki nefes almaya ve umut etmeye e, yakın e, muhtaç olduğumuz günler diyelim. Hem de evet. yeni bir sene de yaklaşıyor insan iyi şeyler düşünmek istiyor. E, Los Paşa Los Seferlisin albümü de buna iyi bir eşlikçi olabilir. Ellerinize sağlık öncelikle. Çok teşekkür ederim. Olun, epey uğraştık bu albümü çıkartmak için bir dört sene kadar filan evet. ee, hakikaten müziklerini çok büyük bir keyifle icra edebildik ee, çok güzel müzikler çünkü bir de yani bir özelliği daha var yani dünyada bir ilk yani sefarat tangolar başka hiçbir yerde basılmadı evet. ee, do, dolayısıyla da bir özelliği var evet sefarat tangoları ee, ilk defa basıldı bu çok özellikle bir konu ama bir de hikayesi var. Ee, Zannederim 2010 yılında bir konferansta e, ki bir keşfe kadar gidiyor. Bunu öğrenebilir miyiz aslında İ evet. izle nereden Tabii, 2002 Onda Brezilya'da bir e, konferansa katılmıştım. Hı hı. E, orada bir arkadaşım, Arjantin bir arkadaşım Diliana Benveniste e, bir konser verdi ve e, orada böyle e, çok meşhur tangolar vardır. Arjantin tangoları bilirsiniz yani herkes biliyor hı. aslında. Onları Ladino'ya çevirmiş e, ve onları söylüyordu. Birden kafamda bir ışık yandı. Ya tamam olabilir e, Arjantin tangoları ama bizim bu taraflarda da tango son derece popüler bir müzikti. Evet. Özellikle de e, 20. yüzyılın başlarında, 20'ler, 30'larda tango son derece popülerdi. Muhakkak ki bizim bu taraflarda da bize ait e, tangolar vardır diye düşündüm. Tangola döndü. Bütün işte müzikolog arkadaşlarıma etnomüzikologlara filan yazdım elinizde var mı diye. Hı hı. O bir sürü materyal geldi. Aralarından bu en iyi evet. e, Ve daha yani ama Daha bu taraf. Arjantin değil de daha bu taraf. Daha hı hı. daha orda ordo yani Osmanlı tarafı. Evet. Yani de zekilik diyorum biz. Aynen. Hı hı. dolayısıyla bu işte şiirinin içinde muhakkak ilk Türk şiirinde olmasını istedik. Evet, azev. Az evet. Valla Neviçeran'ın deli Mazi adlı şarkısıdır. E, ama onun sıfat yapabilir. ...ladino olması gerekiyor. Ona da ben söz yazdım. Çok da nefis güzel bir parça olduğu için. Zaten dört sene uğraşmamızın... ...en büyük nefesinden bir tanesi... ...onun tehlif hakkını alabilmekti. Bunu aldık sonunda... ...çok şükür bütün... ...izin veren varislere... ...çok teşekkür ediyoruz buradan. Evet. Dolayısıyla bu şarkıda... ...öyle katıldı. CD'ye olmasa olmaz. Yani evet. Az evvel biz de katılıyoruz. Az de dinledik hatta e, mazinin hı hı. bu sefarat versiyonunu e, sizin uygulamanızla diyelim sizin adaptasyonunuzla. Hı hı. Hı hı. Şimdi buralardan Tangolor, ...tangolar e, dediniz. Burada ilginç e, şeyler de var aslında... ...kombinasyonlar var desek aslında haksızlık etmiş olmayız... ...çünkü tango müziği bulunduğu coğrafyada bir şekilde adapte oluyor. Yani örneğin Selanik'ten de bir e, önemli katkılar e, buralar var. Buralar dediğim zaman zaten Osmanlı İmparatorluğu... ...yani 1920'lerin başları dediğimiz vakit... ...daha henüz Türkiye Cumhuriyeti yok. Evet. Daha bir içerisindeki e, Yerler diyelim Balkanlar işte özellikle Yunanistan vesaire Oralarda da müthiş popüler olmuş e, Bu bu müzik türü hı hı. E, Hatta şöyle Sadik ve Gazoz e, o Sahne adıyla sahne alan Bu iki Selanikli müzisyen Moşe Kazev ve Sadik Gershon hı hı. E, Bunlar e, Aslında daha bir tür sanat müziği icra ederlermiş Çok dedikleri müzikle çıkarlarmış fakat evet. e, aynen. E, fakat onların küçük kitapçıklarında şöyle yazıyor e, gençler artık bu çalgıyı dinlemek istemiyorlar e, utun ve işte e, tefin ve de işte yerine yerini e, foxtrotlar filan aldı. Çok şikayet ediyorlar aslında gençler et göstermiyorlar yaptıklarımız diye diye Hı -hı. Bunun bu müziğe bu tangolara e, geçiyorlar ve daha gençlerin rağbet edecekleri müzik türlerine ee, geçmek zorunda kalıyorlar. Ee, piyasa müziğinin olmak evet. durumundalar çünkü. Tabii ki. Sadık Gershon ve Gershon. Moşe Kazes'ten bahsediyoruz. Ya da evet. Sadık Gazoz diyelim. Onlardan e, yanılmıyorsam üç parça mı, dört parça mı vardı albüm içerisinde? Ee, evet. Onlar çok yani bayağı bir, bir biz Tel Aviv üniversite sinin tozlu raflarından çıkarttık ee, onların yaptıkları bu yazdıkları bu sözleri. Hı hı. Ama kitapçıklar halinde bastı 1920'lerin başlarında gazetelerde filan ve üstelik eski alfabe ile ee, yani hani eski Osmanlıca gibi var ya evet. onun gibi Ladino'nun da var eski alfabesi. Hı hı. Yani şu anda okuyabilen onu çok az insan var. Ee, yine Tel Üniversitesi'nden bir e, doktor arkadaşımız Rifka Havasi o bize latin harfleriyle yazıp yolladı. Evet. Ee, çok da teşekkür ediyoruz kendisine. Yoksa bu ışığa çıkmayacaktı yani. E, aydınlanmayacaktı hiçbir zaman. Tozlu laflarda kalacaktı. Da, sandığın dibinde kalacaklardı. Tam olarak öyle evet. Peki dilerseniz duyuralım mı aynı zamanda bu parçalardan bir tanesini şimdi çalmanın sırasıdır diye düşünüyoruz. E, no importa e, yanılmıyorsam. Albümü de Açan Parça. Evet. E, şimdi hı hı. ona kulak verelim isterseniz. 1935 yılından bir e, kayıtlı olduğunu söylemek lazım tekstin en azından. Evet. E, hı hı. Selanik'te kaleme alınmış sağdaki Gazos tarafından. E, evet. Maalesef e, jenosit sırasında da e, öldürülmüş iki müzisyen olduğunu belirtmek galiba evet. önemli. Bu müziği daha da eski çünkü 1935 kitapçı yayınlıkları yani o kitapçıdan alındı sözler Hı -hı. fakat o kitapçıkta zaten çoktan vardı o sözler daha doğrusu daha eski şarkı daha eski Hı -hı. sadece biz teksti yani metini, metni 1935'te basılmış olan kitapçıktan aldık. Peki şimdi Nome Importa da değil, da diyelim o zaman <gülüyor> sağ olun eksik olmayın parçaya kulak vermenin sırası şimdi açıkladı. radyo da gideyim. Evet konuğumuz Karen Çarhon'la beraberiz Nome Importa dinleyeceğiz. mancates esto te lo digo con hielo. sos tu la que causas tu valor no me importa si tu cuerpo otro ama te lo grito con la fuerza de mi alma no me celo si con otros vas si tus labios a besar les da. No me importa, si te apretan otros brazos, no me importa, si a otros tus carezas emborrachan, vendrá tiempo que los míos buscarás, no me importa, si amates y falsates, no me importa, passionantes si tus senos, tremisciendo, palpitantes, que ofrias con sus resplandor y que yo besaba con ardor. No me importa, me olvidas, te olvido. Te lo digo, corajoso, atrevido. No percures de revés. and pretend Evet, açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinlemeye Devam ediyoruz Nome Importa dinledik e, Sadiki Gazos diyebiliriz galiba Az önce konuşulduk e, Los Paşaros seferadistan e, Ve şimdi de e, Karen Şerhon'la beraberiz Sandıktaki parçaların ismi çok geçti Az önce sandık dedik sandığın dibi dedik Onu söylemeye Hı -hı. devam ettik e, Bazı parçaları da elediğinizi Söylediniz e, Gerçekten böyle derin bir çalışma bu Elediklerinizde e, Ayrıca bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Elediğiniz parçalardan ve kaç tane parçaya tekabül eder bu bu arada? Ee, yani 5-6 parça daha vardı fakat birbirlerine çok benziyorlardı. Onu için eledik Bir örnek ee, gibi. Ya yani, evet. Sonuçta hep bir grup işi bu ekmişi. Hmm. Dolayısıyla hani herkesin de istilerek icra etmesi gereken parçalar... Ee, o, onun için yani onları eledik. Bunlar yani en sevdiklerimizdi. Ee, özellikle bu e, bağlamda ben e, albümün bütün aranjörlüğünü üstlenen Ceyda Pirali'ye çok çok teşekkür etmek istiyorum. Müthiş yetenekli bir genç arkadaş. Yani inanılmaz bir yetenek var. Ceyda. E, kendisi zaten bir de parta hediye etti bu albüm için. Evet. E, Onun da yine sözlerini ben yazdım. E, ve e, e, ve tabii ki benim 40 yıllık sahne arkadaşım Los Paşa Vasefara dizi de beraber arkadaşım tabii ki. Bizet bana. söylediğimiz, evet. evet. Ee, ayrıca yine Geyda'nın e, müzik stüdyosunda e, bu albüm kaydedildi hı hı. ve çok çok çok iyi müzisyenlerle kaydedildi. Hepsine teşekkür ediyorum burada. Evet, Los Paşa, Los Seferadis and Band diyelim o zaman. Ee, bu arada albümün ismi, tam ismi, telaffuzumu mazur görün lütfen. Tango Seferadis del dip del e, bavul diye yazmakta. Evet del dip del boul. dip zaten Türkçe. E, dibinden demek. Boul, bavulun dibinden aslında. Yani sandığın dibinden. Bavul hmm. dediği daha böyle sandık anlamına gelen büyükçe bir e, valiz gibi düşünelim. Sandığın dibinden tam tercümesi. Sandığın dibinden dip evet. aynı. E, Parat tangolar. <gülüyor> evet. evet vallahi ellerinize sağlık. Bu güzel parçaları gün yüzü ne kavuşturduğunuz için tekrardan yorumlamakta. Ayrıca önemli tabii ki 2017 yılına bir not düşmekte gibi aslında bu zamanlarda. Aynen. Evet bunlar bu şekilde yapılıyordu diye. 11 parçadan oluşuyor bu arada onu da belirtelim. Hı hı. Tango Seferdestel Liptel Bavl. Ee, biz sadece iki tanesine yer verdik. Ee, şimdi maziyle başladık. Arada biz selaniye uğradık. Ee, bir selaniye uğradık. Ceda Pire'nin bir beslesiyle katkıda bulunduğunu, sizin de ona söz yazdığını söylediniz ki birazdan... Hı hı umarız dinleyeceğiz la memoria de un bunun Hı -hı. dışında hangi kayıtlar bulunur diye kısaca sizden özetlemenizi rica etsem merak eden dinleyicilerimiz için hepsine maalesef yer veremeyeceğiz bu akşam. Tabii ya şunu da belirtmek isterim yani Spotify iTunes falan o tip şeylerden de indirilebilir bu. Ee, Öyle bu CD evet sadece e, müzik marketlerde değil bir de bu sosyal Nasıl diyorlar ona bilmiyorum Dijital medyada hı hı. da a, Aynı zamanda var e, Bu e, cd'de ayrıca Güzel bir şarkı daha var Istanbul Mian var. E, benim eski Ladino öğrencim Diyelim Alper Almeley'in Bestesi sözlerini yine ben yazdım hı hı. E, Çok yine sevdiğimiz Amerikalı bir arkadaşımız Betty Klein'in e, bir müziği var e, Onun da sözlerini Miriam Raymond yazmış Evet çok seviyorum çünkü son parça Siento Nícorason o yine Sadik ve Gazoz'un ve yine bir e, Yunan tangosu eski bir Yunan tangosu sonrak. E, o şarkıda da e, bir taksimle başlar <gülüyor> e, ve ya yani daha böyle bir Doğu e, bir ezgisi ve Doğu tatlarını orada göre duyabilmek değil. hepsi çok güzel keyif olarak severek şey yaptık. Mesela Elvino ile Mujer dört numaralı şarkı İzzet'in söylediği. Hı hı. O mesela dünyada hiç ilk defa kaydedilmiş, söylenmiş bir şarkıdır. O da çok çok güzel. Yine bir Yunan tangosu ve yine gazozun şeyleri, sözleriyle. Hı hı. Bunların hepsi birbirinden hoş, birbirinden şirin şarkılar. Kesinlikle. Yeni bir sene için faydalı iç açıcı parçalar diyelim. Kesinlikle katılıyoruz. Umut tutuldu bir sene olsun diyelim her şeye rağmen. İnşallah. Evet. <gülüyor> İnşallah. Evet her birimiz için tabii ki. Evet, La Memoria de Un Amor'la e, kapamak isteriz. Albüme e, dijital mecradan ulaşılabileceğini söylediğiniz zaman bir de böyle eski CD merakları da illaki vardır arşivinde bulundurmak tabii isteyenler. Tabii. Tüm müzik marketlerde bulabilirsiniz. Evet, Los Paşaros Sefaradis diye sorabilirsiniz. Çok Hı -hı. teşekkür ediyoruz Kayan Hanım, Kayan Şarmon. teşekkür ederim. Bizlere olun, katıldığınız iyi için. iyi İyi çalışmalar, ellerinize sağlık tekrar. İyi Görüşmeler. seneler. Görüşmek üzere, iyi seneler. Görüşmek üzere. Evet, Açık Radyo Burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kayan Hanım bizlerle beraberdi. Sefarad Kültür Araştırma Merkezi Genel Koordinatörü, Roma'nın yanı sıra Los Paşaros Sefaradis üyesi. Onun da içerisinde bulunduğu ve büyük katkı sunduğu bu albümden son bir kayıt Ceyda Pirali bestesi sözlerde Karen Şarhon'a ait La Memoria de Un Amor şimdi bu söyleşimizi ve bu bloğumuzu kapamakta. Basta por una vida entera Amar una vez Con tanta fuerza Inolvidable hasta la muerte